الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا والشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.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 Belli kemerli, boynu tasmalı kölelerden ibarettir. Siz kölelerinde onu görüyorsunuz. O ötededir. Ötelerin ötesindedir. Ve o her lahza sizi gördüğü gibi şu anda dahi tertemiz duygularınızla sizi görüyor. İşlerinize bakıyor. İnne Allah la yanzuru ila suvarikum. Velakin yanzuru ila kulubikum. Vefiriye ve amanlık. Cesetlerinize, şekillerinize bakmıyoruz. Kalplerinizdeki heyecana bakıyoruz. Duygularınızın duyarlılığına bakıyoruz. Kalbinizin atışlarına bakıyoruz. İstikametinize bakıyoruz. Siyete değil, hala davranışa değil bir manada. Belki siyaret ötesi, sizin varlığınıza bakıyor. Minberayı hijab.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 Ashab-ı Resulullah'ın arkasında Bedrin arslanlarının arkasına kordum. Ve derdim ki, Allah'ım bu genç fidanları bozguna uğratma. Zira senelerden beri bozgun bozgun üstüne canlarımız gırtlığa geldi. Bozguna uğrutma, uğratma, kıyamete kadar senin mübarek adını anacak kalmayacaktır. Bu sözleri ben söylemedim.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 Allah marifetiyle kanatlanma ve sonra buna terettüp eden, bunun tatlı bir neticesi olan muhabbet-i Allah sevgisi, bunu arz edeceğimi size söz vermiştim. Ömrüm vefa ederse, Rabbim dilimden düğümü çözerse, kalbime inşirah verirse, siz bakışlağınızla beni içinde bulunduğum gayyadan, çukurdan,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 Hele yoklayın vicdanlarınızda onu. Şu anda dünyada onun kadar taze bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Katı yer. Zira çoğunuz genç. Bugün gençliğin hevesatına açılmış pek çok eğlence yerleri vardı. Gecenin erken saatlerinde camiyi doldurdunuz niçin? Kapı kuluk etmir için mi? Hayır.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 Taasil ilahı ve anta tuzhehr hübbe. Hatta laamri fil f'gali badiu. Hatta laamri fil f'gali badiu. Lou kan hübuk sadqa nattat. İn almuhbba limen yuhbba Allaha isyan ediyor, sonra da onu seviyorum diyorsun. Doğrusu hayatında yadır Ömrüme kasem olsun ki manasını anlamadığım bir şey bu.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 ...vicdanında duyduğu dosta kavuşmak için... ...gerçek vuslatı yakalamak için... ...altmış üç sene beklemişti. Peygamberlikle... ...sonsuzluğa kapı açılacağı ana kadar da... ...idrakında uyanan şeylerle o hep o hakikati aramıştı. Allahümme er ala diyordu. Ve onunla açılan bu bezimde... ...bu dünyada... ...bu devranda...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 böylece rahmetin ihatası dairesi içine girerseniz, o sizin olacaktır, rahmet sizin olacaktır. Sizi çiğnetmeyecek, sizi ezdirmeyecek, sizi perişan etmeyecektir. Haddi Allah sevgisiyle mamur bir gönül, ondan ötürü başkalarını sevecek ama fakat başka bir şeye dilbestli olmayacaktır. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hak şöyle seslendiğini, büyükler kitaplarında naklediyorlar. Sünneti sahihe ve sadıkada görmedim. Ya Davud, inni harramtu alal kulubi an yedhuleha hubbi ve hubbu gayri ma'ahu evfiha. Ya Davud, ben kalpleri benim muhabbetimle beraber, başka muhabbetin o kalplere girmesini haram ettim. Kalpler benim muhabbetimle doluysa şayet,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 وَاَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ araka Çoluk çocuğu yetim bıraktım, seni görmek için yaptım. وَلَوْ قَطَعْتَنِ فِي irba اِرْبَاءَ لَمَا طَيَّ الْفُعَادُ Muhabbet bakımından kati alaka edeceksen bil ki kalbim senden başkasına dönme niyetinde değil. Bir hak dostu şöyle çığlığı basar, cehenneme koysan beni, zebanilerin yüzüne bakacak yine seni aykıracağım. Walau qata'tani fi'l-hubbi irba lama dhayya'a'l-fu'adu ila siwaaka alli doldurmuş ben de ya Rabbi rahmetini erdiğimi göremedim belki bir insan olduğumu göremedim ama senden ümidimi kesmedim imdadıma yetişiyor onun son sözleri ilahi abduka'l-asi ataaka Allah'ım senin asi kulun sana geldi muqirran bi'z-zunubi wa daaka Günahlarını itiraf ediyor ve sana yakarışa geçmiş, içisiz diyarak yalvarıyor sana. Ve intaqfir fa edersen bu işe ahil sensin. Ve intadrut, fa men yerhamsi sen kapından kovarsan kime giderim ben? Hangi kapıyı vururum? Nerede kapı var ki kapısı vurulsun? Nerede Sultan Marki kapısına gidilsin? Nerede senin gibi bir birisi var ki ona dahalet edilsin? Ve intadrut femen yerham Onun muhabbeti siler süpürür insan kalbini. Onun alemi gibi tertemiz hale getirir. Semaların tertemiz çehresi gibi pırıl pırıl yapar. Siz ona bir adım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 Sırrıyla serfiraz. Hak dostlarını anlatırken o hadisi daha ariz ve amik edeceğim. Ama bugün muhabbet açısından, icmalen, onun mübarek kelimelerine birer birer dokunup geçeceğim. Allah Kutsi hadisinde şöyle buyuruyor. Men adali fakat fekad bil harb. Benim dostlarımdan bir tanesine birisi eziyet ederse, ya bu bir millet olursa,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 Babanız diyor ki ben bu çocuğumu Ahmed'i başkalarından fazla severim. Allah durmuş diyor ki hatta ben onları fazla severim. Severim de kuntu sem'ahu allazi yasma'u bihi. Onun duyan kulağı olurum. Ve Gören gözleri olurum. Ve yadahu allati yabtishu biha yakalayan elleri olurum. Wariclahulleti yemşibihâ. Yürüyen ifade bu ayakları olurum. Fe izastansarani la ansurannahu. Benden yardım isterse yardımlarına koşarım. Ve le in sa'alani El açar, Ya Rabbi ya Rabbi derse, ben dediklerini verir, isteklerini yerine getirir, isaf ederim. Ve le in isti'azani la u'izannahu.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 belini doğrultma, Allah'ın havlu ve kuvveti olmazsa olamaz. Kalkıp doğrulma, kendi ayakların üzerinde durma, Allah'ın havlu ve kuvveti olmazsa olamaz. Kaybettiğiniz şeref, haysiyetinizi istirdat etme, Allah'ın havlu ve kuvveti olmazsa olamaz. Devletler muvazenesinde muhteşem yerinizi alma, Allah'ın havlu ve kuvveti olmazsa olamaz. Allah'ın sizi sevmesi, lütfuyla imdadınıza koşması,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 Gecenin erken saatlerinde dedim geldi bekliyorlar. Allah'ım sen beni bununla hırfalar mısın? Reva mı der misin? Reva mı onlar orada beklerken der misin diye? O hijabla gelirken huzurunuza o hijabla geldim. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Bilmem çen saatten beri bekliyorsunuz burada. Burada istidradi şunu diyeyim. Yeryüzünde sizin ümmetiniz. Yani ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam şu anda el uzatmaya muhtaç, iniminim inim inlerken, Kur'an beklerken, dua beklerken, uzanacak el beklerken bir zamanlar insanlık tarihini kurtarmıştınız. Tarihin haysiyet ve şerefini kurtarmıştınız. Bizi kurtarmaya ne zaman geleceksiz diyen Türkistan'da, Özbekistan'da, Mengüşistan'da Gürcistan'da, Azerbaycan'da Eli kınalı Ayşeler, Fatmalar, duanıza kadar uzatacağınız himmetleri beklerken, ben ellerinizi öpercesine sizden yalvarıp yakarıp dileyim. Boş kaldığınız her yerde, elimiz uzanmıyor, uzatmıyorlar. Hiç olmazsa, yanan sinelerinizde, orada yanan vatandaşlarımızın imdadına koşun. Dua edin onlara. Çıkarın tesbihlerinizi, dua edin onlara. Yaşaran gözlerinizle fırsatı Yakaladım diye dua edin onlara Dua edin esaret çok acı ve Çok kötüdür dua edin Allah'ın inayetine Davetiye üstüne davetiye çıkarın Bir imtihan da olduğunuzu Unutmayın Bilmem kaçıncı davetiyede inayetiyle İmdada yetişeceğini bilemiyoruz Ama siz durmadan O büyük inayete davetiyeler çıkarın Çıkarın o sahip çıktıktan sonra bir hamlede bir nefhada kurtulmuş olursunuz. Ve kazalik ahzu rabbika izaa qura ve hiya zalime in Allah Resulü bir hadis münasebetiyle bunu söyler. Innallah layumlil zalimin. Liz zalim Allah zalime mehil verir kendisine gelsin diye. Ve izaa ahadha lem bir kere de yakaladı mı gayrı artık iflah etmez onu buyurur ve sonra da okuduğu ayet okur ve kazalik ahzur rabbike izaa ahaza alqara ve zalime ehli zulmeden tahakküm eden taallufte bulunan milletlere âzen bütün kafir milletler de böyledir Allah bir kere onları derdestetti mi artık iflah etmez iflahlarını keser onların ama Allah'ın bu büyük inayetine himmetinizi inzimam ettirmeniz lazım. Siz onun için olun. Onun bütün güç ve kuvveti sizin için olacaktır. Ben Menkibeyi sizi dinlendirme istikametinde bu fasıldan arz edecektim. Haccılar haca gidiyor. Allah cümlenize nasip etsin hepinizi. Belki çoğunuz olmaz gibi görürsünüz. Bir gün ders beraber ders müzakere ettiğim talebelerle Ders müzakere ederken belki onlardan, bazıları da burada içinizde vardır. Biri dedi, hocam hiç hacca gitmeyi düşünmüyor musunuz? <Gülüyor> ben kim, o kim? Hem dünyevi imkanlarım da müsait değil. Ben hayatımda üç beş kuruşu bir araya getirememiş bir insanım. Hacca gitmek benim başımdan çok aşk. Ve dersi veremedim bugünkü gibi hatırlıyorum. Ağlayarak dışarıya çıktım. Müdür odasında masaya başımı koydum ağladım. Saatler geçmemişti, telefon çaldı, santraldan dediler ki, Diyanet İşleri reisi seni arıyor. Ahizeyi elime aldım, birkaç saat geçmemişti. Ben efendi değilim, onun efendiliği, Fatullah Efendi dedi. Üç kişiyi bu sene ilk defa Diyanet adını hacca göndermeyi düşünüyoruz, bir de seni düşündük. Rüya mı dedim Allah'ım bu, ben kim, o kim? Hak tecelli her işe asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Mehmet Akif'in Sudanlısı, Seylanlısı gibi onun da ruhu şad olsun dedli şairim. Sudanlısı, Seylanlısı gibi bütün hayatımda sizler gibi gönlü ve gözü açık gençlerle Allah Resulü'nün huzuruna gitme beraber. Ya Resulallah senden 14 asır sonraki senin cemaatin deme. O demir parmaklıklara başımı vurma bu ağlama, bütün hayatımda adeta idealim oldu. Sizi görsün kendi makamında bir kere. Ravze'de sizi bütünüyle görsün. Çok arzu ettim bunu. Bu millet onu çok sevmiştir. Bu millet ona çok aşık olmuştur. Ehlullah öyle görmüş söylemiş. Şecere-i Numaniye sahibi diyor ki, Osmanlı'yla hitama eren bu millet sahabe ve tabiinden sonra gelmiş milletlerin Allah indinde en şereflisidir. Bu millet tarih sahnesinde daha var olmadan evvel söylüyor bunu keşfen tam iki asır evvel. İşte bu milletin barından birisi ta Erzurum'dan kalkmış. Hacca gitmek için vapurlarla İstanbul'a kadar gelmiş. Ne gariptir ki ben bu menkıbe şimdi kafama gelirken Muhabbet bahsinden bahsederken, bir Habib Baba, bahsini burada sizin huzurunuza getireceği getirileceği hususunu hiç düşünmemiştim. Bu hak dostu, bu velayet kahramanı zatın adı da Habib Baba. Sevgili baba, sevgi babası. İstanbul'a kadar altı ayda gelecek, vapura binecek, altı ay gidecek, ziyaret edecek, altı ay dönecek, ...ve ömrü iki sene yollarda geçecek. Bir de vapuru kaçırmışsa Habib Baba gibi, boşu boşuna geriye dönecek. Ama aşka bakın ki, iştiyaka bakın ki durmuyor. Durmuyor. O Ravza-i Tahir'e, o kabeyi i Muazzam'a, Semada dahi olsaydı, bu millet oraya merdiven araştıracaktı çıkmak için. Arap yarımadasında olmuş, oraya gitmek ne olur? Yedi kat semanın verasında oraya nereden çıkılır diye bakacaklardı. Bakıyorsunuz. Bakışlarınızda ben bu arayışı, bu bakışı yakalıyorum Allah'ın inayet ve keremiyle. Rabbim beni de yanıltmasın, sizi de yanıltmasın. Hak dostu İstanbul'a gelince vapuru çoktan kaçırmış. Bari bir yıkanıp da öyle döneyim, tekrar döneyim diyor. Burada da bazı kimselerle görüşürüm. Menkıbe yazarları dördüncü Murat devri diyorlar, dördüncü muradın muasırı diyorlar. Bu şiddetli hükümdar, milleti yeniden kendi çizgisine oturtan bu şiddetli hükümdar, makamı cennet olsun. Hamama gidiyor, Devafuka bakın ki o gün hamam hükümdarın vesirleri tarafından komple tutulmuştur. Dıştan kimseyi bırakmayacaklardır. Yalvarır hamamcıya. Şöyle bir kenarda yıkanır, çıkarım. İnan, inan bana. Kimseyi izac etmem, rahatsız etmem. Baba etme, eyleme. Bunlar çok şiddetli olan hükümdar, dördüncü Murad'ın vezirleri. Sen benim kellemle oynuyorsun. Yalvarır, yakarız. İnsaf ehlidir. Şöyle şu hücrede gir, yıkan fakat gürültü etmedir. Girer yıkanmaya durur. Biraz sonra her yerde tebaasını takip eden hükümdar tebdili kıyafet hamamın kapısına gelir. Müsaade eder misin hamamcı baba ben de şurada yıkanayım. Padişahın vezirleri sana kapı kapalı. Şu yaşlı adamın yanında sessiz yıkanırım bende. Yalvarır yakarır. O olmaz der o yalvarır yakarır. O yaşlı adamın yanına girer. Menkibelerde aslı olabilir fakat asıl aranmaz. Menkıbede aranan fasıldır Onun çıkaracağı sese bakacaksınız Nehamet midir, ras mıdır, acemaşıran mıdır, hicaz mıdır ona bakacaksınız Hükümdar o da peşlimallara sarılmış gider Vücudu yara bere içinde o kadar yol, o kadar yolun tozu toprağı O kadar yorgunluk adeta bağışlayın uyuz gibi olmuş Habib babanın yanında yıkanmaya dururlar. Habib baba bir veliye yakışır ve kur edayla kalkar onun sırtını keseler. El insan abidül ihsan. İnsan iyiliğin kölesi. Koca hükümdar yaralı bir sırtı kendini lifleme, keseleme mecburiyetinde hisseder. Kalkar keseyi alır. Baba der bari ben de senin sırtını keseleyeyim. Bilmem ki o büyük hükümdar onlar büyük insanlardı. Tiksindi mi? İrendi mi? İstisgal etti mi? Yadırgadı mı? Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar hepsi zirve gibi. Zirve olmuş, çukur olmayan büyük insanlar. Maneviyata açık, velayata açık insanlar. Sırtını keselerken kendi kendine şöyle konuşuyor. Baba görüyorsun ya diyor. Sen ben derviş olup hak kulu olalım derken böyle kenarda köşede kaldık. Neredeyse Allah'ın akıttığı şu suda yıkanma fırsatını bile vermeyeceklerdi. Hayatta padişaha vezir olmak varmış. Veli hiç tavrını bozmadan altta dinliyor ve şöyle diyor. Ne çıkar bu evladım öyle padişaha vezir olmaya? Öyle bir padişaha vezir olmalı ki her vezirinin başında sırtını on dellan keseledikleri o şiddetli padişaha senin uyuzlu sırtını ettirsin diyoruz. Öyle bir padişaha kul olmalı ki Senin uyuzlu sırtını keselettirsin Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına eren de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda edersen Emrince hizmet etsen Allah hecrin vermez mi? Ne zannediyorsun? Vefasızlık ondan uzaktır Olsa olsa o bizde olur Allah vefalıdır. Onun bir ismi de vefidir. Aziz kardeşlerim, menkıbe sisi dinlendirici oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir hadisi şeriflerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا Ayeti kerimesini tefsir sadedinde İman edip salih amel yapanlara Allah Yerde gökte vaz eder Sevgi Onlar hüsnü kabulle karşılanırlar Bütün inananlar onları severler Bu ayetin tefsiri münasebetiyle Sahih hadislerinde buyuruyorlar ki اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ يَقُولُ لِجِبْرِيلُ إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء وإذا أبغض الله العبد يقول لجبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء. İnallaha <gülüyor> rasulullah Allah bir kulu sevince Cibrili çağırır. Gönüllerin ihyasına mesaj getirmekle mükellef meleği çağırır. Ruhda dirilişin mesajlarını getiren meleği çağırır. Var olduğu günden itibaren hep peygamberlere vahyi ve mesaj taşımakla serfiraz olmuş Cibrili çağırır. Cibril Abdullah mıdır? Abdurrahman mıdır? Nedir? Ne manaya gelir? Ama şurası muhakkak ki Allah'ın has bir kuludur. Rahmaniyete, rahimiyete dilbeste Allah'ın has bir kuludur. Müminler Cibrili de severler. Zira o Efendimizle Allah arasında en büyük vesile, en büyük vasıtadır. Ve ona der ki, ben falanı seviyorum, sen de falanı sev. Cemaati, milleti, topluluğu, kitleleri. Ben falanı seviyorum, sen de sev onu. Cibril ayatı tekviniyeği temsille muazzaf bir melektir. Allah sev deyince sever. Tohuma. Rüşeymine çık dışarıya dediği zaman rüşeym tohumu yarıp dışarıya çıktığı gibi yumurtadaki uktayı hayatiye patladığı gibi anne karnında sperm yumurtayla izdivaç edince cenin olma süreci içine girildiği gibi Allah Cibril'e sev deyince tabiatı temsille mükellef muvazzaf olan tabiatları emre itaate mukadd olan Cibril sever ve avası çıktığı kadar haykırır Allah falanı seviyor siz de sevin der bütün gök ehli o falanı sever, falanları sever falancaları sever arzum dileğim recam, temenni de demeyeceğim çünkü temenni husulu mümkün olmayanda da kullanılmış ama recam, reca nedir? küçüğün büyükten dileyip ve dilenmesidir liyakat aranmaz orada Sultan Üluf'e dağıtırken layeşka celil suhum der. Liyakat olmayanın eteğine de bir şeyler bırakır. Şuurumuz budur. Felsefemiz de budur. Recam o ki Cibril şu anda sizin için ehli semaya böyle sesleniyordur. Recam Ya Rab beni yalan çıkarma. Yalan çıkarma. Senin kulların, kapı kulların, secde eden başlar karşısında, onların samimiyet gamz eden alınlarına bakarak, senin vadine dayanarak iman muamelisali yapanlara bu lütuf bulunacağını söylüyorsun, söyletdiriyorsun, söylettirmişin, 50 defa tasdik ettirmişin. Adınız göklerde meleklerin ağzında. Bana 50 defa söyleseniz belli edemem. Ama düşünün öyle bir kütüğe kaydedilmiş ki orada melekler adınızın arkasında ismin arkasında müsemmayı görüyorlar. Ahmet bu muydu? Allah'ım. Mustafa bu mu? Ali bu mu? Hakan bu mu? Osman bu mu? Fatih bu mu? Yavuz bu mu? Selim bu mu? Selim. Tertemiz şehrelerini tertemiz aynalarda görüyor gibi, tertemiz aynalar haline gelmiş, tertemiz çehrelerinizde sizi görüyorken sesleniyor Cibril. Allah falancaları seviyor, sevin. Seviyor. Sevdikleri insanları arıyorlar. Bilemem, diyemem. Bilip diyemediğim şeyleri ifade ederken de sıkılıyor, icap duyuyorum ama bu seviyede cemaatleşmiş, omuz omuza vermiş. Rabbin rızasını arayan bir cemaat birkaç saatten beri, beş altı saatten beri şu caminin içinde beklerken, bu ciddi, bu samimi, tehalük gösterircesine bu beklemeyi zannediyorum. Minvera-i hicab, perdelerini sıyırıp sizin yüzünüze bakmak isteyen melekler var. Allah bununla teşrif ediyordur. Arafat'ta sizin çehrelerinize bakarlar. Müzdelifede sizin çehrelerinize bakarlar. Çünkü yaptığınız şey değersiz ehemmiyetsiz şey değildir. Yaptığınız şey nefsaniliği aşmışlığın ifadesi, cismaniliğe baş kaldırmışlığın ifadesiyim. Allah'ın hoşnutluğunu her şeye tercih etmişliğin ifadesiyim. Hep hepiniz birer birer birer Habib babı olma yoluna girmişsiniz. Hepiniz Habib olmuşsunuz. Hepiniz bir manada Habibullah olmuşsunuz. Hepiniz bir manada Habibül Melaki olmuşsunuz. Hepiniz bir manada Habibül Ruhaniyin olmuşsunuz. Ve dünyalar verilse bu uğurda değer. Altı saatinizi vermişsiniz, dünyalar verilse değer. Sadırlarınızda, sinelerinizde, hakikate açık sadırlarınızda ve sinelerinizde, Allah'a ait duygu ve düşünceler saatlerce burada bir ibadeti bir namaz kılmayı beklerken bir de bir insan gelip bize konuşacak demiş düşünmüşsünüz. Onun insan olup olmamasından ne çıkar? Varsın olmasın. Sizin niyetiniz sağlam ya. Ve Allah niyetlere göre mükafat verecek ya. El amalü bin niyat. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Ameller niyetlere göredir. Siz niyetinizin mükafatını alacaksınız. Allah'ın sevgilisi olma kuşağına ulaşmışsınız. Bunları vicdanlarınızda daima duyarsanız, severseniz, sevdiğinizi hissederseniz, arkadan sevildiğinizi de hissedeceksiniz. Zevki ruhani ve şevk iklimine yelken açacaksınız. Namütenahi bir başka iklim. Aczınızla, fakrınızla kanatlanacak. Veriyor diyeceksiniz. Hazineleri çok, kendi güçlü, la yenfet imkanlara sahip veriyor durmadan. Öyleyse ne diye ellerimizi cebimize sokalım, açalım, ya karışa geçelim, kapısının tokmağına dokunalım ve inleyelim. Biliyoruz ki o ona doğru yükselen her sesi duyuyor. Öd'ûni estacib lekum, dua edin icabet edeyim buyuruyor. Ediyoruz ya Rabbi. Bir iki asırdan beri ediyoruz Ya Rabbi. Bize az buçuk diriliş yollarını gösterdikten sonra senin güç ve kuvvetine dayanarak ümide kapıldık. Şafakların ağardığı kol gezdi. Ufuklara baktığımız zaman kulaklarımıza horoz sesi gelmeye başladı. Biz onları şafak horozu zannettik. O ötüşlere bir taraftan alkış tutuyor. Bir taraftan da bir fecri ümitle sana teveccüh ediyor, yalvarıyor ve yakarıyoruz. İdbarımızı ikbale çevir ya Rabbi. İdbarımızı ikbale çevir ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda bu şanlı, bu şerefli, bu bahtlı, bu bahtiyar, bu muhteşem. Millete karşı kastetmek isteyen, bütün kötü düşüncelere, bütün şomazlara karşı bu milleti koruyan sen ol Allah'ım şevk kuşağı başlar. Bunları idrak ederseniz çok aciziz. Elimizden hiçbir iş gelmez. Çok fakiriz. Hiçbir imkana sahip değiliz. Ama bununla beraber işler o kadar yolunda gidiyor ki, öyleyse bir başkasının hazineleri kullanılıyor bu işte. Öyleyse bu işin arkasında bir başka güç var. Öyleyse ne diye yese düşeceğim. İşte ahir zamandaki kutsinin silahlarından bir tanesi. Şevk. Şevk. Ne diye YS'e düşeceğim? YS'e düşmek için bozulan, dağılan, ters düz edilen kuvvetlere dayanmak lazım. Ben öyle bir güç ve kuvvet kaynağına dayanmışım ki o ne bozulur, ne ters düz edilir, ne de yıkılır. O, günde beş defa minarelerin başında en büyük odur diye ilan edilen Allah'ın güç ve kuvvetidir. Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Büyük Allah'tır ondan başka büyük yoktur Sen bu güce bu kuvvete dayanmışsın Ondan dolayı şevkle şahlanacak Üveykler gibi kanatlanacak Şevkle Allah'a doğru koşacaksın hiç durmadan Muhabbetin şevk kuşağına ulaşacak Avam muhabbeti karşılıklı olur Allah'ın nimetlerini görüyor, seviyorum Allah'ım der. Avamca, benim muhabbetim. Sizin muhabbetinize sona gelecek. Allah'ın nimetlerini görür. Yağmuru yağdıran Allah, ağacı yeşerten Allah, meyvelerle donatan Allah, suları çağlatan Allah, yeryüzünü yeşerten Allah, binbir nimetle bizi perverdi eden Allah. Der Allah der, muhabbet eder, aşla gerilir şevk duyar, kanatlanır. İman gibi, İslam gibi, Saadet ebediye düşüncesi gibi, Hz. Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem büyük nimetlere mazhariyetimizle havas Allah'a karşı muhabbet duyar. Varlığı daha ileri seviyede, öze yaklaşmış, fıtrata asliyesini korumuş veya fıtratta hedef olarak vaz edilen şeyi yakalamış, tertemiz insanların sevgisi. Ve bir de ehas havas. Haslar ötesi hasların sevgisi. Onlarda dil tutulur. Söz söylenmez. İşte onların başında birisi. La sana an aleyk. Ente kema etneyte ala nefsik. Azze caruk. Ve celle Ve la yuhze mucunduk. Ve la yuhlefu va'duk. Ve la ilaha gayruk. Ve la ilaha gayruk. Şefaat ya Resulallah. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. La sana an aleyk. Senin senalarımla ben sahip dökemem. Nerede sen, nerede ben? Ma'arafnâki hakka marifetke ya maruf. Sana hakk ile bilemedik ey maruf. Ma'abednâki ibadet ibadetke ya ma'bud. Sana hakk ile kulluk edemedik ya ma'bud. Ma'şekernâki hakka şükrike ya meşkur Sana hakk ile şükredemedik ey meşkur <gülüyor> Bilemedik. <gülüyor> La uhsî senan aleyk enteke ma etneyt alâ nefsik. Azze Caruk Sana komşu olmak bir azizliktir Adından bahsettiğim Rabia Adviye Cennet yolun denince Cennet denince dar denince inlemiş iki büklüm olmuş Car demiş Komşu komşu olmazsa neyleyim cenneti Allah olmazsa neyleyim cenneti Azze Caruk Sana komşu olanlar aziz olmuştur Senin tuttukların aziz olmuştur sana yakın olanlar Allah'ım aziz olmuştur. Seninle münasebet içinde olanlar aziz olmuştur. وَجَلَّ ثَنَاوُكْ Senin senan, seni övme sena etme çok yüce, çok büyüktür. Dile getiremez, ifade edemeyiz. وَلَا يُحْزَمُ <جُندُك> Senin orduların mağlubiyete uğramaz. وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكْ Bize bir şey vaad etmişsen sen vaadinden dönmezsin. Senin için hulfül vaad muhaldir. ولا اله غيرك senden başa mabudu bil hak maksudu bil istihkak yoktur en ali seviyede aşkı muhabbeti şevki yakalamaşın ifadesi şevk hiç bıkmadan usanmadan yese kapılmadan Allah'a kavuşmak için çırpınıp durmaktır muhabbet kıvrılır bükülür bu utlaşır aşk olur Aşk kıvrılır, bükülür Bulutlaşır, şevk olur Şevki yakalayınca fert Hiç ümitsizliğe düşmeden Hayat boyu üvekler gibi kanat çırpar Seyri namütenahi olan Allah seyri Allah'a doğru seyri seferini yaparken Bitmeyen bir yolculuğa girmiş olur Namütenahi deryalara yelken açar Ve durmadan gider Her menzilde ayrı cilvelere erer Ne yorulur, ne bıkar ne usanır ne de geriye döner Allah öyle eylesin Şevkle yoluna devam eder Şevk Hizmetin sonunda Ubudiyetin kulluğun sonunda Hususiyle günümüzün insanı için çok önemlidir Son yakalanan avlardandır En son avlayacağınız şeylerdendir Allah dostları damlarını kurmuş Ağlarını kurmuş, germiş, bunu avlamaya çalışıyorlar. O şevki avlamaya çalışıyorlar. Allah'a vasıl olacağınız ana kadar da şevk devam eder. Vasıl olunca şevkin işi bitmiştir. Kanatlar büzülür, ondan öte iştiyak başlar. Döner döner onun güzelliğine bakar. İştiyakla yine bakar, yine bakar, yine bakar, yine bakar. Yine bakar, durmadan bakarsın. Bakar dünya nimetlerini unutursun Bakar ukva nimetlerini unutursun Bakar kendini unutursun Ve ihtiyak Başın sevgilinin dizinde Sadece onu görüp Sadece onu duymak Sadece onunla doymak gibi Bitip tükenme bilmeyen Bir alaka ama ciddi bir alaka Devam eder gider Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Onu istemiştir o ihtiyaç istemiştir. Değişik isteklerin arasında. Allahümme inni es'elükel hâşyete. Bir rivayette fi'ssirri vel alâniye. Başka bir rivayette fi'l-gaybi ve's-şehâde. Allah'ım gizli açık senden saygı istiyorum. Saygı. Saygı cemaat saygı. Allah'a karşı saygı. Saygı insanı. Kaşını yukarıya doğru kaldırırken dahi... Efendim acaba bunu nasıl değerlendirdi diye... İçi iki büklüm olan Hz. Muhammed dua ediyor Allahümme inni es'elükel <gülüyor> khashyete fil gaybi ve şehade Gizli açık senden saygı istiyorum Beni saygı abidesi yap Beni edeb insanı yap Eskiler edep yahu derler Ve es'elükel kelimetel haqqi fil gatabi ve rıza Öfkeli olduğum anda Rahat olduğum anda Hak kelimesini konuşmayı senden istiyorum. Kızdığım zaman bile konuşmam hak olsun. Rıza zamanımda da konuşmam hak olsun. Öfkelenmem hakkı çiğnememe vesile olmasın. Hakkı çiğnettirmesin bana. Ve es'eluke kelimete'l hak fi'l ghadab ve'r rida. Ve es'elukal qıstı fi'l fakr Zenginliğimde ve fakirlik halimde iktisat istiyorum senden. İsraftan Tebzirden, saçıp savurmaktan, şimdiki ifadesiyle, savurganlıktan sana sığınıyorum Allah'ım. Hz. Resulü Mücteba dua buyuruyor. Zenginliğimde ve fakirliğimde bunu istiyorum Allah'ım. وَاَسْأَلُكَ النَّعِيمًا لَا يَنْفَدْ وَاَقُرَّةَ عَيْنٍ hiç bitmeyen nimet istiyorum senden O bitmeyen nimet Cennet nimeti, iman nimeti İslam nimeti, muhabbet nimeti zevkir ruhani nimeti Ve şevk nimeti Ve hiç kesilmeyen Göz aydınlığı senden bekliyorum Hep bana sürprizler müjdeler gelsin Mesela bir yerde Kabre konduğum zaman aldığım ilk müjde Men Rabbuke ve Men Nebuke'ye karşı Sinem coşsun Rabbi Allah ve Nebi Muhammed Diyeyim yani, bir göz aydınlığı alayım orada, ne mutlu sana desinler. Yerimden kalkıp mahşere doğru koşarken, herkes beni orada tepşir, herkes orada beni müjdelesinler. Terazimin başına koştuğum zaman, mizanım lehimde ağır bassın. Sıratı geçerken, üveykler gibi geçeyim. Geç desin bana cehennem, ateşimi söndürüyorsun ve qurretu ayni la bir kere değil defaatla ben hep müjde alayım hep sürprizlerle karşılaşayım karşılaşayım diyor hazreti sadık u Masluch, hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve eselukennazara ila vechikal kerim Allah'ım her şeyin ötesinde senin kerim olan veçine nazar istiyorum Ucuhun youve izin, ila Rabbihane nazira. O gün yüzler var ki beşahet içinde, sevinç içinde, tatlı çizgileriyle sana nazar ediyorlar. İşte o gün senin yüzüne senden nazar istiyorum Allahım diyor. Va şevuk ilalik Sana mülak olmaya şevk istiyorum. Şevkimi artır diyor. Resulü müştebanın son arzusudur. Herkes sevdiğine kavuşma arzusuyla yanıp tutuşacak Hz. Muhammed Mustafa Allah'ı seviyordu Allah'a mülaka olma arzusuyla ile gerilmişti bu bana bir şey hatırlattı Fatıma validemiz bir iki defa sohbetlerde arz etmişti bu güzel anamız onları derken haklarını vermeye çalışıyorum ama ben de öyle müdebdeb, muhteşem, onların kâmeti kıymetine uygun kelimeler yok. O ince kadın, zarafet timsali. Ukba ile tanıştığı zaman, ötelerle tanıştığı zaman, 25 yaşında ya vardı ya da yoktu. Büyük babasının en küçük kızıydı. En küçük kızdı, Evliyaullah'ı temsil etmesi itibariyle ablalarının önüne geçmişti. Ablalarını unutabilirsiniz ama Fatıma'yı unutmanız mümkün değildir. Çünkü şahlar, aktaplar o tertemiz kanalla Resulullah'tan size gelmişlerdir sallallahu aleyhi ve sellem. ehlibeyti beyti Hazreti Fatıma temsil etmiştir. Anamız güneşi son dakikalarını yaşarken ziyarete geliyor ve büyük kadın Ayşe-i Sıddık'a hissi gıpta ile takdirle babası gibi oturur babası gibi kalkardı babasına da ruhum feda evladına da ruhum feda şairin dediği gibi can da feda ten de feda ona her şey feda o eda ve o endam o oturuş o kalkış o semt o davranış Allah Resulü'nün yanına geldi Resulullah'ın yanına sokuldu bir küçük işaretle, işaretine ruhlar feda. Kulağını Resullah'ın ağzına götürdü. Resullah ona ne dedi bilemem. Bir çığlık kopardı, bir çığlık. Anam nasıl ağlıyor? Gökler yıkılmış, kıyamet kopmuş, her şey alt üst olmuş gibi ağlıyor. Resul-i Zişan ihtimal ki mübarek kalbi dayanamadı. Tekrar gel dedi ona. Çağırdı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu defa anamız gülüyordu ama öyle gülüyordu ki dünyalar ve ukvalar kendisine bağış, bağışlanmış gibi neden sonra Ayşe'yi Sıdık'a ki ben ona söyle dedim neydi o ilk dediği neydi son dediği Resulullah'ın sırrını söyleyemem vefatından sonra çok ısrar edince buyurdular ki ya Fatıma ben artık gideceğim burada durucu değilim bana davetiye çıktı içim parçalandı hicranla büküldüm Hasretle ağladım. Dayanamadı, çağırdı yanına. Buyurdular ki, ehli beytimden ilk defa bana mülaka olacak sensin. Şevkim aradığını bulmuştu. Sevindim, Resulullah'a kavuşacağım diye. Ne şevkti ki, Resul-i Ekrem'den sonra. Genç, zinde, istikametli, ümitli. İtminana ermiş bu yüce ruh. Ancak altı ay yaşayabildi Altı ay sonra Güneşin arkasından Ay da gurup ediverdi Hasan Hüseyin boynu büküyordu